إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضيلا له ومن يضرر فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحته وشريك له ونشهد أن محمد ربه ورسوله يا أيها الذين آمنوا تكو الله قاتكاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس <تصفيق> يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتكوا الله الذي تسائلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ama ba'du fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammed sallallahu alayhi ve sellem ve sharal umuri muktasatuha wa kullu muktasatin bid'ati fe kullu bid'atin min dalala wa kullu dalalatin finnar Şimdi üç esas Şerh derslerimizin 11.sini inşallah bugün birlikte yapacağız. Şeyh rahmetullahi aleyhi üçüncü mukaddim olarak dedi ki dilen erşedek Allahu liittarati en-hanifiyatu millatu ibrahim an ta'budallaha vahdahu mukhlishan li'l-din wa bidzalika amara Allahu li'l-jami'i'n-nas wa khalaqahum lahu kama qala Allahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni wa ma'na ya'buduni ay wahidun belki Allah seni kendisine taat ihşad etsin haniflik ibrahim aleyhisselamın milletidir Allah'ı tevhid etmek ve muhlis olarak dini Allah'a halis kılmak demektir. Ve bu Allah'ın bütün yarattıklarının üzerine emridir. Ve onları bunun için yaratmıştır. Keza Allah subhanahu şöyle demektedir. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Bana kulluk etsinlerin manası beni birlesinler demektir. Demişti Şeyh rahmetullahi aleyhi. Bundan sonra da tevhidten şirkten bahsetmişti. Bir önceki dersimizde tevhidi şirki açıklamıştık. Hani bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için ben tersten aldım konuyu eleyen yani açık konuşmak gerekirse. Normalde bir önceki dersimizde buraya işlememiz gerekirdi. Bugünkü dersimiz Allah subhanehu ve teala ederse, bugünkü ve bundan sonraki belki bir iki dersimizde işleyeceğimiz konu Şeyh rahmetullahi Aleyhi'nin şu sözünün şerhi olacak. Ve ennel hanifiyete Millete İbrahim. Haniflik İbrahim'in milletidir. Şimdi burada bu konu vela ve kapsamında ele alınması gereken velabera'nın devamında anlaşılması gereken bir konu olduğu için Allah-u Alemşeyh ikinci Mukaddimesinin sonunda vela ve verayı zikrettikten sonra 3. Mukaddimenin başında hemen Haniflik İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir dedi. Şimdi burada Öncelikle ulemanın yanında vela bera meselesinde insanları üç kısma ayrılıyor. İbni Teymiye'nin Fetava'da bir tespiti var. İnşallah onu okuyalım onun üzerinden değerlendirme yapalım sonra da İbrahim'in milleti meselesine geçelim. Şimdi İbni Teymiye rahmetullahi aleyhi diyor ki bil ki sana haksızlık edip saldırsa da müminle dost olmak gerekir. Sana verse ve iyilik yapsa da kafir birine düşman olmak gerekir. Çünkü din tamamen Allah'ın olsun da, Allah'ın dostları sevilsin, düşmanlarına buz edilsin, dostlarına saygı gösterilsin, düşmanları aşağılansın, sevap dostlarının ve ceza da düşmanlarının olsun diye Allahu Teala peygamberlerini göndermiş ve kitaplarını indirmiştir. Bir adamda hem hayır, hem şer, hem isyan, hem ta'a, hem sünne, hem bir daha bir arada bulunduğu zaman kendisindeki hayır ve iyilik miktarınca, Dostluğu ve sevabı hak eder. kendisindeki şer ve kötülük miktarınca da düşmanlığı ve cezayı hak eden bir adamda kendisinde hem iyilik yapılmasını hem de hareket, hakareti gerektiren şeyler bir arada bulunabilir. Mesela fakir bir hırsızın hırsızlık yaptığı için hem eli kesilir hem de Beytül Mal'de ihtiyacını karşılayacak kadar bir şeyler verilir. Ehli Sünnet'in üzerinde görüş birliği sağladığı Hariciler Mutezile ve onlarla aynı görüşü paylaşanların karşı çıktıkları esas budur. Şimdi Ebû Temur rahmetullahi aleyh'in karşı çıktığı Mutezile'nin Havaric'in karşı çıktığı Ehl-i Sünnet'in görüş birliğine vardı. Esas diye naklettiği esas neymiş? Bir adamda kendisinde hem iyilik yapılmasını hem de hakaret edilmesini gerektiren şeyler bir arada bulunursa iyiliğin nispetinde ona iyilik yapılır. Kınama nispetinde de o kınanır, buzd Kaidesini, ibi temel hakletti. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. İnsanlar vela ve bera kapsamında aslında üç kısımdırlar. Yani bütün insanlar üç kısımdırlar. Şöyle ki, Müslümanlar tarafından tüm yönleriyle mutlak olarak sevilmeyi hak eden insanlar. Birinci kısım, Müslümanlar tarafından tüm yönleriyle sevilmeyi hak eden insanlar. Yani bu insanlar Allah Azze ve Celle'ye, Resulü Aleyhisselatü iman eden, İslam'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, tatbik etmeye çalışan, İslam'ın bütün prensiplerini, emirlerini, hudutlarını hem ilmi hem de itikadi bakımdan yerine getiren, amellerini, fiillerini, sözlerini Allah için samimi ve ihlaslı bir şekilde yapan, Allah'ın emirlerine boyun eğip nehilerinden kaçınan kimseler, bunlar Müslümanlar tarafından mutlak anlamda sevilmeyi hak eden, yani velayetin aslının verilmesi gereken kimsenin. Keza Allah teala, Maide suresinin 55-56. ayetlerinde ne diyordu? Sizin veliniz, ancak Allah, onun Resulü rükü ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri veli edinirse hiç şüphe yok, galip gelecek Allah'ın taraftarlarıdır diyordu. Allah Subhanahu ve teala. Buradan da anlıyoruz ki müminin, yani Müslüman şahsiyetin, velayetin aslını verebileceği kimseler ancak kimmiş? Allah'a ve Resulüne iman eden ve İslam'ın gereklerini yerine getiren, Allah'ın emirlerine uyup nehilerinden de kaçınan kimselermiş. Özetle. İkinci grup insanlarsa İb-i Temer Aleyhi'nin hırsız örneğinde bahsettiği gibi Müslümanlar tarafından Yaptığı şeylerin bir yönüyle sevgi ve dostluğu hak ettiği halde yaptığı fiillerin diğer yönüyle düşmanlığı hak eden kimseler. Yani buğzu hak eden kimseler. Bunlar da aslında Müslümandır. Bunlar da mümin kimselerdir. Fakat bunlar birinci grupta zikrettiklerimizin tersine Allah'a ve Resulüne mutlak anlamda itaat eden kimseler değillerdir. Şöyle ki Allah'ın kendilerinden istemiş olduğu bazı şeyleri yaparken bazılarını da ihmal ederler bunlar. Keza bunlar hakkında hem sevgi hem de düşmanlık duyguları beslemek caizdir. İmanın gereği olarak yapmış oldukları salih ameller miktarınca sevilirler. İşlemiş oldukları günah ve masiyetler miktarınca da ne yapılırlar? Bunlara buğz edilir. Müslümana düşen bu tip kimselere karşı hareket tarzı olarak nasihati kendisine benimsemesidir. Hatırlıyorsanız bunu da anlatmıştık. Şimdi üçüncü grup bunlar da Müslümanlar tarafından... Her anlamıyla buğz ve düşmanlığı hak eden kimselerdir. Müslümanlar tarafından her yönüyle buğz ve düşmanlığı hak eden ve velayetin aslı kendisine asla verilmeyecek olan sürekli bir kin, kalpte sürekli hiç bitmeyen bir kin ve güç buldukça kendisine düşmanlık edilmesi gereken kimselerdir. Bunlar da Allah Azze ve Celle'nin kendilerinden istediği imanı yerine getirmeyen kimselerdir. Yani bunlar mümin değillerdir. Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler, dinsizler yani ilhada sapmış kimseler ve münafıklar nedir? Bu kimselerin gruplarıdır. İslam'a intisap ettiği halde yani İslam'a dahil olduğunu söylediği halde küfrü gerektiren söz ve fiillerde bulunan kimseler de bu gruba dahildir. Mesela günümüzde çokça yaygın olan Allah subhanahu indirdikleri ne alternatif olarak kanunlar üreten, beşeri anayasalar yapan, İslam'ın bu çağa uygun olmadığını söyleyen, işte İslam'ın örtü mefhumunu diline dolayıp bu çağa uygun olmadığını söyleyen, İslam'ın Haşavakellar 1400 sene önceki bedevi Araplara inmiş bir din olduğunu, Haşavakellar Peygamber Aleyhisselam'ın bedevi olduğunu söyleyen kimseler de velayetin asla asla kendilerine verilmeyecek, kalpte hiç bitmeyen bir kim. Ve güç, güç nispetinde kendilerine düşmanlık edilmesi gereken kimselerin dahilindedir. Şimdi keza bu bağlamda baktığımızda Allah subhanahu teala'dan başkasına ibadetin herhangi birisini sarf eden kimseler bu kapsamdadır. En umum tabirle kafirlere velayet veren yani velayetin aslı demin iki grupta zikrettiğim velayetin aslı verilebilecek Gruplardaki insanlara yaptığı muameleye yapan kafirlere velayetin aslını veren, onları dost, yardımcı, onları sırdaş edinen, Müslümanların aleyhine onlara yardım eden, Müslümanlarla sıf, imanlarından yani tevhid akidelerinden ötürü savaşan ve buna benzer işleri yapan kimseler de velayetin aslını hak etmeyen, sürekli bir kimde güç buldukça kendisine düşmanlık edilen, yani kendisinden beri olunması gereken vela berâ akidesindeki berâtin kendisinden gerçekleştiği kimselerdir. Yani toplamak gerekirse buraya kadar saydım. Özetle inşallah detayları dersin ilerleyen kısımlarında geleceğiz. Böyle kimselere mutlak anlamda buuz edilir. Yani bunun hiçbir şekilde kaçınılmazdır yani. Böyle kimselere mutlak anlamda buuz edilir. Bunlar düşman bilinir. Keza bunlara karşı kalpte bir kişinin mümin olabilmesi için bunlara karşı kalbinde mutlaka bir kin söz konusu olmalıdır. İnşallah bu meseleyi anlattığımızda burayı iyi anlayacağız. Böyle kimseleri sevenler, böylelerini destekleyenler, peşinden gidenler mesela günümüzde beşeri anayasaları savunan, demokrasiyi savunan, Allah'ın indirmediği şeriatlarla beşere hükmeden, İslam'ın ilgası için çalışan kimseleri destekleyen, onların peşinden giden insanlar velev ki 70 milyon, 100 milyon, 1 milyon kişi daha, 1 milyar kişi dahi olsalar bunlar aynı şekilde bunların hükmündedir. Bunlara ilhak edilir. Bunlara da düşmanlık, bunlara da kin beslemek müminin üzerine, Müslüman'ın üzerine vaciptir. Kaldı ki bunlar ancak ve ancak halis bir tevbeyle yani nasuh tevbesiyle bir olan Allah'a ibadet edinceye, tevhidi i sağlaninceye kadar da bu kin ve düşmanlık devam eder. Şimdi buraya kadar anladıysa Zaten ilk iki kısmı biz velayet dersinde anlattık. Geriye ne kaldı? Bu üçüncü kısım kaldı. Bu üçüncü kısma karşı muamele de aslen işte Şeyh'in rahmetullahi aleyhi değindiği Milleti İbrahim'dir. Yani Milleti İbrahim'in bunlara karşı tarzıdır, hareket tarzıdır. Şimdi Milleti İbrahim'e geçmeden önce konuyu şöyle ele almak istiyoruz inşallah. Öncelikle Milleti İbrahim'in yani İbrahim dini diye Kur'an'da ve sünnette isimlendirilen Allah ve Resulünün dilinden bize uymak vacip olan yolun imamı İbrahim Aleyhisselam'dan biraz bahsedelim. Ondan sonra da milleti İbrahim'in menhecinden bahsedeceğiz inşallah ikinci bölümde. Dersimiz ikinci bölümde Milleti İbrahim'in menheci, davette, insan ilişkilerinde Milleti İbrahim'in konumu, daha sonra da bu menhece getirilen şüpheler günümüzde veya geçmişte Milleti İbrahim'i bölmek için veya insanların aklındaki Milleti İbrahim'deki anlayışındaki fesattan kaynaklanan şüphelere inşallah gücümüz nesbetinde Allah'ın bize öğrettiği kadar cevap vermeye çalışacağız. Öncelikle İbrahim Aleyhisselam'da Allah subhanehu teala yani kitabında 200 küsur ayette Allah'ın 213 ayette İbrahim Aleyhisselam'ın kıssalarından bahsiyordur Allah teala. O kadar ki sadece İbrahim Aleyhisselam'ın ismi 65 yerde milleti İbrahim olarak, 90 yerde de İbrahim olarak geçiyor. Ve hepsinde mutlaka İbrahim Aleyhisselam'ın bir özelliği, yani sadece isim olarak bir topluluk, hani peygamber topluluğunda zikredilmekten ziyade, bunun dışında bir iki istisnadır bu, hepsinde mutlaka İbrahim Aleyhisselam'ın davetinin, yaşantısının bir özelliği bize naklediliyor. Mesela <gülüyor> Rabbimiz Sübhanahu Nahl Suresinin 120 ile 122. ayetler arasında, Inna Ibrahim Kana Ummatan qanitan lillahi, Hanifan vala miakkuu min al-Mushikin, Shakiran li Anumi, Itshtaba ja Hedaw il-asratum mustakin, va'a tajnahu fil-dunja hassanatan, wa innahu fil-aqira tilla salihin Thumma, awħajna, il Anittabi enit tabri, enit Hanifan, va' ma kana min al Gerçekten Jarċekten, Ibrahim, başlı başına bir ümmetti. Allah'a yönelip Allah'a gönülden tabi olan, sürekli itaat eden bir muvahiddi ve o, ve o müşriklerden değildi. Allah'ın nimetlerine şükreden bir kuldu. Allah onu seçmiş ve onu doğru yoluna iletmişti. Ve o dünyada Allah tarafından iyilik gören, ahirette de ancak salihlerden olan bir, kimsey, bir kimseydi. Sonra sana da şöyle vahyettik. Peygamber aleyhisselam hitaben Hanif olarak İbrahim'in dinine uy o müşriklerden değildir. Nahl suresinin 120-122. ayetleri bunlar. Şimdi buradan başlayarak öncelikle bu ayetten başlayarak yavaş yavaş Kur'an'da ve sünnette İbrahim Aleyhisselam'dan biraz bahsedelim. Öncelikle Rabbimiz Sübhanehu Teala buyuruyor ki ayetin hemen başında İnne İbrahim'e kâne ümmeten. Şimdi burada muhakkak ki İbrahim bir ümmetti sözünden maksat bir görüşe göre, müfessirlerin bir görüşüne göre İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında tevhid bayrağını tek başına dalgalandıran bir ümmet olduğunu söylemektir. Kasıt, birinci kasıt neymiş? İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında tevhid bayrağını tek başına dalga yani kendisinden başka Allah'a hanif olarak tevhid üzere iman eden başka kimsenin olmayışından dolayı böyle isimlendirilmiştir diyor müfessirlerin bir kısmı hakeza. İmam Buhari'nin sayfinde rivayet ettiği uzunca bir hadis. Hazreti İbrahim hanımı Sarayla Mısır'a gidiyor. Sar annemizle. Orada kralın adamları, Mısır meliğinin adamları Sar annemizi görünce çok güzel bir kadın yani. Rabbimiz subhanahu aleyhi ona güzellik ihsan etmiş. Krala hemen haber gönderiyor. Diyorlar hani biz bugüne kadar böyle güzel birini görmedik vesaire. Hemen İbrahim Aleyhisselam'a soruyorlar. Orada İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben saraya dönerek ey Sara bugün diyor yeryüzünde senden ve benden başka Allah'a iman eden kimseyi bilmiyorum. O yüzden ben senin kardeşim olduğunu söyleyeceğim ki Melik sana ilişmesin. Diyor ki o benim kardeşimdir. Hani hanımım demiyor elinden alıp da zorla elinden almasın diye diyor kardeşimdir. Melik tabi gene sarannemiz annemizi elinden alıyor. Kısa devam ediyor. Burada bizi ilgilendiren yeri İbrahim Aleyhisselam'ın şu kavlidir. Ben bugün yeryüzünde benden ve senden başka iman eden bir kulup bilmiyorum diyor İbrahim aleyhisselam. Müfessirlerin bir grubu da buna dayanarak burada din İbrahim ekana ümmeten yani İbrahim bir ümmetti sözünü ne olarak algılıyorlar? Tek muvaffitti. Başka yoktu yeryüzünün tamamı çafirdi diye algılıyorlar. Yine bazı kimselerde örneğin İbni Mesud, İbni Ömer radıyallahu anhuma gibi bu ayette geçen ümmet kelimesini insanlara hayrı öğreten, insanlara dinlerini öğreten olarak açıklamışlardı. Bu da tercih edilen bir görüştür. Zaten ikisi cem edildiğinde şöyle de diyebiliriz. Evvelen kendisi tek muvahid olan ondan sonra bu zatındaki muvahidliğe insanları yani bu hayrı öğreten, insanlara bu dini öğreten, bu dine çağıran da dersek bu görüşlere de cem etmiş oluruz. İlâ Keza Rabbimiz subhane teala gâniten diyor. Şimdi ganit kelimesi Kunut kökünden gelme, kunut kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Bu devamlı bir itaat anlamındadır. Sürekli bir itaat. Hakeza namaz kılan bir kimse kıyamını, rükusunu ve secdelerini uzatırsa kanittir. Yani itaatkardır. Yani kulun namazda kıyamını, rükusunu, secdesini uzatması onun kanit olduğunu gösterir. Rabbimiz Süfâna taraf bu konuda اَمَّنْ هُوَ ana اَنَا sajidan ve وَقَائِمًا ya <gülüyor> yahzerul diyor. Yani geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken ahiretten çekinen kimseler diyor. Ayet devam ediyor. Dikkat ederseniz burada secde edip ayakta durarak boyun büken ahiretten çekinen kimseler diyerek burada kanitun yani e, yönelen, itaat eden Rabbinin rahmetini dileyen kimseler olduğunu söylüyor. Kanitin özelliğini Keza Allah subhanahu gene İbrahim aleyhisselamın bu kanitlik özelliğinden bahsederken diyor ki Bakara suresinin 127. ayetinde ve iz yerfa'u İbrahimul gavaide minel beyti ve İsmailu rabbena tekabbel minneh inneke entes semiyun alim İbrahim ve İsmail ile birlikte evin yani Kabe'nin sütunlarını yükselttiğinde ikisi şöyle duada bulundu. Rabbimiz bizden bunu kabul et. Şüphesiz ki sen işitensin, bilensin. Dikkat edin burada İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam Allah'a ibadet kastıyla Kabe'nin temellerini yükseltiyorlar ve hemen bu itaatlerinin sonucu olarak Rablerine tevekkül edip dönüp ne diyorlar? Ya Rabbi bunu bizden ne yap? Rabbena tekabbel minna. Bunu bizden kabule. İnneke entes semiyun alim. Muhakkak ki sen işitensin, bilensin diyorlar. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'i kurban etmesi meselesinde Rabbinin emrini yerine getirmek, ona itaat etmek için hiçbir tereddüde düşmemesi, ta ki Allah subhanehu ve teala gökten koyunu indirene kadar onu yatırıp bıçağı boğazına dayaması nedir? Onun kanit olduğunu yani itaatkar bir kıl olduğunu gösteren bir özelliğidir. Yine Rabbi subhanehu ve teala emrettiği için hanımı Hacer'i ve oğlu İsmail'i hiç kimsenin olmadığı, hiçbir canlının olmadığı çorak Hicaz topraklarına bırakması, ardına dönüp gitmesi, ardına bakmaması, onun kanit olduğuna, Hacer annemizin de hani bunu sana Rabbin mi emretti dediğinde evet bunu bana Rabbim emretti cevabını aldığında o halde bizi bırak Allah bizi yalnız bırakmaz demesi de Hacer annemizin de Allah'a itaatkar bir kul olduğuna nedir? Delildir Allah'ın kitabında. i̇nşallah Teala. Keza kanit meselesi de böyle neymiş? Çokça itaat eden, devamlı bir itaat kendisinde söz konusu olan kimselere deniyormuş. Keza Rabbimiz ayetin devamında diyor ki: Hanifen ve lem yekun Hanifti ve müşriklerden değildi. Şimdi haniflik dersimizin de konusu olduğu üzere İbrahim Aleyhisselam'ın milletinin adıdır. Haniflik dini İbrahim Aleyhisselam'ın milletinin adıdır. Keza biraz sonra geleceğiz zaten Kur'an'da millet kelimesi din anlamında kullanır. Başka hiçbir anlamda kullanılmamış Kur'an'da. İbrahim'in milleti ne demek o zaman? İbrahim'in dini. Yani İbrahim'in dini neymiş? Haniflik. Haniflik ne peki? Şimdi hanif, lugatta hanefe kökünden geliyor. Hanefe kelimesinden türetilmiş. Bu kelimenin aslı meyletmek demek. Yani bir şeyden bir şeye meyletmek. Yani bir şeyi başka bir şeye tercih etmek kalbin bir şeye başka bir şeyden daha fazla ısınması demek. Yani meylin manası da budur. Keza bu bağlamda haniflik eğriliği, ilhadı, sapıklığı bırakıp doğruya giden, istikamet üzere bulunan, başka dinlerden, başka batıl inançlardan kaçıp yalnız tevhid üzere Allah'a iman eden muvahid demektir yani hanif. Aslında hanif yani batıldan hakka meyleden şirkten tevhide meyleden yanlıştan doğruya meyleden sapıklıktan hidayete meyleden yani müşriklikten muvahhidliğe meyleden demektir. Dolayısıyla bu manada hanifin genel anlamda Kur'an literatüründe ve sünnette kullanıldığı manada nedir? Hanifliktir, e, muvahhidliktir estağfurullah. Keza İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olanlara yani İbrahim Aleyhisselam'ın milletine tabi olanlara da hanif denir. İbrahim Aleyhisselam bu ismi deminde söylediğim gibi batıldan Hakk'a meyletmesi sebebiyle almıştır. Şimdi Katade, ilk dönem müfessirlerinden Seleften biliyorsunuz. Diyor ki, Haniflik Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmektir ki anneleri, kızları, halaları, teyzeleri ve Allah'ın haram kıldığı diğer şeyleri haram bilmek ve sünnet olmaktır. Müslüman Allah Azze ve Celle'nin zilletle boyun eğip itaat edendir diyor. Şimdi dikkat et Fah. imam kata de Allah kendisine rahmet etsin. Allah kendisine razı olsun. Çok güzel bir tanım yapıyor aslında. Haniflik Allah'tan başkasına, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmektir. Yani la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Nefi ve ispat var öyle mi? La ilahe illallah. İleride geleceğiz bunlara. Yani buraları çok detaylı inşallah işleyeceğiz. Muhammedun Resulullah. Burada da ne var? Kabul var. Neye Kabul. Risaleti ve ittibayı kabul var. Yani onun getirdiği şekilde yapacağım demek var aslında. Bunun altında bir taahhüt var. Bunu yerine getirmek. Sonra Allah Azze ve Celle'nin mümin erkeklere haram kıldığı kadınları sayıyor. Bak anne, kızları, halaları, teyzeleri, kadınları sayıyor. Ondan sonra diyor ki ve Allah'ın haram kıldığı diğer şeyleri haram bilmek. Yani Allah bir şeyi haram kıldığında onu kendine helal yapıp küfre sapmamak. Böyle anlayın bunu. Ve sünnet olmak. Sünnet olmayı niye zikrediyor? Çünkü bu da Allah'ın bir emridir. Allah'ın en ufak emirlerinde dahi yani Allah'ın bu kadar basit bir emrinde dahi itaati gözetmek, kesinlikle itaatin dışına çıkmamak. Keza Müslüman, bak hemen Hanifli'nin tanımını yaptıktan sonra bunun paralelinde neyin tanımını yapıyor? Müslümanlığı. Keza Müslüman Allah Azze ve Celle'ye zilletle boyun eğip itaat eden kimsedir diyor. Kata de Rahimahullah. Bunu Kesir bize tefsirinden hakletmiş. Yine Sözün devamında Rabbimiz Sübhanehu ve ayetin devamında dedi ki: "Ve minel muşrikin. Yani İbrahim ne değildi? Müşriklerden değildi. Burada hangi sigada gelmiş? Lem yaku minel meşrikîn. Müşrikin lem yensur. Neydi lem yensur? Mazıydı değil mi? Yani geçmiş zaman. Lem yensur, lem mayensur. Hiç yardım etmedi. Yani bunları sarfta gördünüz yani. Emsalde. Hiç yardım etmedi. Asla yardım etmedi. Lem yoku müşrikin hiç müşrik olmadı. men yeku deseydi asla müşrik olmadı. Keza İbrahim Aleyhisselam için böyle bir şey hiç söz konusu. Yani asla müşriklerden olmadı. Bak geçmişte de yani doğumundan ölümüne kadar ne yapmadı İbrahim Aleyhisselam? Zaten nübüvvet verildikten sonra böyle bir şey söz konusu değil. Yani doğumundan nübüvvet verilene kadar ne yapmadı? Asla müşriklerden olmadı. Fakat birileri bunu iddia ettiler. Mesela Ehli kitap, İbrahim Aleyhisselam'ın kendi dininde olduğunu ne yaptı iddia etti. Onların iddiasıyla ilgili olarak Allah subhanahu wa ta'la ta diyor ki Em tekulûne inne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Al vel Esbat kanuhuden evnesere Yoksa siz gerçekten İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yaakub'un ve Esbat'ın yani esbat, Onlardan sonra gelecek olan peygamberlerin ve onlardan önce gelen peygamberlerin nebilerin, rasullerinin Yahudi ve Hristiyan olduğunu mu söylüyorsunuz? Bul enentum alamu emillah? Deki siz mi biliyorsunuz? Allah mı biliyor? Dikkat edin burada ne var? Bir itiraz var. Keza Rabbimiz Subhanahu ve bunların böyle iddialarına yani siz İbrahim'in, İshak'ın İsmail'in, Yakub'un ve Esbat'in Yahudi Hristiyan olduğunu mu söylüyorsunuz? Yani Yahudi ve Hristiyanların böyle bir iddiası var. Böyle bir iddiası olduğuna cevap veriyor. Diyor ki: "Ya kitabi, lime tuhaccun fi İbrahim e ve ma Tauratu Tevratu vel illa min e ta'kilun? Ey ehli kitap, İbrahim konusunda niye konuşup duruyorsunuz? Halbuki Tevrat'ta, İncil'de ondan sonra indi." Yani buna rağmen akıl etmeyecek misiniz? Dikkat et. Ali İmran suresinin 65. ayetinde ne diyor Rabbimiz Ey ehli kitap. Yani siz diyorsunuz ya İbrahim, İsmail, Yakup falan filan espat Yahudiydi, Hristiyandı. Yani diyor ki bak tabir sayısı be akılsızlar, be sefihler. Yani nasıl bir reddiye bak. Tevrat'ta, İncil'de İbrahim'den sonra indi. Yani nasıl İbrahim Yahudi olsun, Hristiyan olsun. Keza bunu İlim dersinde hatırlıyorsunuz bunu anlatmıştık inşallah. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın müşriklerden olmayıp hanif bir Müslüman olduğunu da Allah tekrar tekrar kitabında 4-5 ayetinde beyan ediyor. Hatta ehli kitabın şöyle bir çağrısı var. Dönüp kavimlerine diyor ki "Ehli kitap ve kâlû kûnuhûden ev Dediler ki "Ya Yahudi olun Ya Hristiyan oğlu ne yapın? Hidayet erin, kurtulun. Kul bel minneta İbrahime hanifen ve mâ kâne minen müşriki. De ki biz bilakis İbrahim, hanif olan İbrahim'in dinine uyarız ve o müşriklerden ne değildi? Değildi. Asla müşriklerden değildi. Dikkat edin Rabbimiz subhanallah. Bakara suresinin 135. Ayetinde ne diyor? Yahudi ve Hristiyanların Yahudi olun, Hristiyan olun, kurtulun çağrısına ne diyor? Biz diyor Hanif olarak İbrahim'i dinini uyarız. İbrahim müşriklerden değildi diyor Bakara suresinin 135. ayetinde. Keza yine Rabbimiz subhanahu bu Yahudi ve Hristiyanların iddialarını zikrederken diyor ki Mâ kâne İbrahim'u Yahudiyen ve vela lâ nasraniyen velâkin kâne hanifen muslimen وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Dikkat edin bakın ayet Dikkat edin bakın ayet o kadar açık ki مَا كَانَ İbrahim olmadı. Ne olmadı? يَهُدِيًا وَلَا نَسْرَانِيًا Yahudi olmadı. Başka ne olmadı? Hristiyan olmadı. وَلَكِنْ kana حَنِيفًا Ne oldu? Hanif oldu. مُسْلِمَنْ ve كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Müslüman bir hanif oldu ve o müşriklerden de deildi diyor yani. İbrahim'e İbrahim, e, İbrahim Aleyhisselam'ı Rabbü Sübhaneteala aleyhi şirkten ve ehlinden ne yapıyor? Tenzi ediyor. Ali İmran suresinin 67. ayetinde buraya kulak verin ...inşaAllah. Allah Sübhaneteala İbrahim Aleyhisselam hakkında keza henüz daha ergenlik çağına girmeden ona rüşt verdiğini beyan ediyor. Henüz daha ergenlik çağına girmeden ona rüştünü verdiğini beyan ediyor. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَقُلْنَا بِهِ عَلِمِينَ Enbiya suresinin 51. ayetinde Andolsun biz İbrahim'e daha önce rüştünü vermiştik. Biz onu iyi tanırdık diyor Allah subhanahu ve teala. Şimdi dikkat edin. Burada geçen rüşd kelimesi ne demek? Burada geçen rüşd kelimesi hakkında müfessirlerden gelen iki tane yorum var. Bir tanesi peygamberlik. Yani biz İbrahim'e peygamberlik vermiştik. Diğeri de İbrahim Aleyhisselam'ın Risaletten önce sahip oldu, hidayet ve doğruluk manasına geldiğini söylüyor. Risaletten önce sahip oldu, hidayet ve doğruluk manasına geldiğini söylüyor. Keza bu görüş allah Alem daha isabetli. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi, İbrahim Aleyhisselam putları kırıp en büyüğünün boynuna tasmayı gibi putu taktığında, sonra da onlar bayram yerinden dönüp bunları kim kırdı dediğinde hani en büyüğüne sorun, o cevap versin dediğinde kavmi arasında konuşuyor. Şöyle bir konuşma var. قالوا feten فَتَنْ يَذْقُرُوْهُمْ يُقَالُ لَهُ İbrahim Yani bu kendisine İbrahim denilen bir gencin biz bu putları diline doladığını işitmiştik. Acaba o mu kırdı manasında? Kendi aralarında bir konuşma var. Dikkat et. Feten diyor yani biz işittik. Neyi işittik? فَتَنْ يَذْقُرُوْهُمْ يُقَالُ لَهُ İbrahim. Dolamıştı diline İbrahim denilen bir genç. Feten genç. Nasıl bir genç? Hani böyle şey değil. Daha yeni ergen olmuş genç manasına geliyor. Feten. Dolayısıyla Allah subhanahu wa ta ta'la yani verdikten kastı ne? Ona biz tevhidi öğrettik. Hidayeti sapıklığı gösterdik. Hidayeti öğrettik manasında. Hani bu peygamberlikten de önce İbrahim aleyhisselam daha henüz gençken Allah subhanahu ta tarafından kendisine tevhidin öğretildiğine delildir. Şimdi burada bir nokta daha var. Son bir nokta inşallah. Bu da bugün yaygın olan özellikle yani bazı cenah tarafından sürekli dile getirilen bir mesele. Yani biz bunu sürekli gündem yapmak istiyoruz aslında. Hadi diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam güneşe baktı. Dedi ki "Kale haza rabbi." Ondan sonra işte güneş battı, ay çıktı. Dedi ben batanları sevmem. Ayı görünce dedi ki "Kale haza rabbi." Dedi ki bu benim Rabbimdir. Sonra işte yani önce yıldızlara baktı pardon. Önce yıldızlara baktı. Dedi bunlar benim Rabbimdir. Sonra güneş çıkınca bu daha büyüktür. Bu benim Rabbimdir. Sonra güneş battı ay çıktı. Dedi ki ben batanları sevmem. Ben ne yaptım? Alemlerin Rabbine teslim oldum. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın bu gala her da Rabbi yani bu benim Rabbimdir sözünü birileri bugün alıyor. Diyor ki işte İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Yıldızlara yani Rabbi olduğuna iman etti. Veya işte güneşin, ayın Tenzih ederiz kendisini. Rabbi olduğuna iman etti. Yani burada şimdi iki vecih var. Birileri bunu hani şey insanları sakındırma babından söyleyip Aslında anlatarak söylüyor. Hani bu böyle gelmiştir. Fakat burada hafs edilen bir elif vardır. Yani o eheza Rabbi. Bu mudur Rabbim demektir diye. Bunu söyleyen müfessirler de var. Evet bu benim Rabbimdir. Mesela İbn-i Cerret Taberi gibi en çok eleştirildiği görüşlerinden birisi. Fakat burada racih olan kavle göre Allah subhanahu Kur'an'da bu kadar ve mekâne minel müşrikin ve lem yekû minel müşrikin demişken İbrahim aleyhisselamın güneşi Rab edinen bir müşrik olduğunu haşa söylemek Allah'ın bu ayetini yalanlamaya gider. Yani bu adamların mezhebinin lazımı küfürdür. Biz bundan Allah'a sığınırız. Dikkat edin yani böyle İbrahim aleyhisselamın güneşe taptığını, aya taptığını söylemek bu sözün lazımı küfürdür. Çünkü bu İbrahim aleyhisselamın müşrik olduğunu söylemektir. Çünkü burada ne diyorlar? O zaman asûtetinde cehalet mazerettir. Çünkü Allah dedi ki İbrahim müşriklerden olmadı diyorlar. Bilakis bunu nasıl anlayacağız? Ehaze, gale ehaze Rabb'i. Yani Kurtub ve İbn Kesir'in dediği gibi burada gizlenmiş, saklanmış bir elif vardır demek zorundayız. Yoksa Allah Allahu Teala'nın İbrahim müşriklerden asla olmadı sözünü ne yapmış oluruz? Yalanlamış oluruz. Vel eyyazu billah biz bundan Allah'a sığınırız. Yine Rabbimiz subhanahu ve teala şakiren diyor. Allah'ın nimetlerine neydi? Şükrediciydi diyor İbrahim aleyhisselam'dan bahsederken. Yani bu İbrahim aleyhisselam Allah subhanahu ve teala tarafından bilakis fakirlikle değil, zenginlikle imtihan edilmiş, mal ile, dünyada bol bol mal ile imtihan edilmiş bir peygamber olduğu için bunun Allah subhanahu ve teala'ya Allah Subhanahu ve teala'ya siz söyleyin çokça şükrünü eda ettiğini Rabbi Subhanahu ve teala ayette bizzat dile getiriyor. Ha şöyle ki, hani İbrahim aleyhisselam için Allah Subhanahu teala nimetlere şükredici değişi İbrahim aleyhisselamın bollukta şükrettiği gibi az olsaydı, yani fakirlikle imtihan edilseydi de şükredeceğine nedir? Delildir inşallah. Keza yani rivayetin sıfatını bilmemekle birlikte tefsirlerde geçen bir rivayete göre İbrahim aleyhisselam misafir olmadan sofraya oturmazdı. Bir gün misafir bulamadığı bir gün yemeğini teyhir ederdi. Böyle yemeğini teyhir ettiği bir gün insan suretinde melekler topluluğuyla karşılaşıyor. Hemen onları yemeğe çağırıyor. Onlar da kendisine cüzdan cüzdan hastası olduklarını söylüyorlar İbrahim ama İbrahim Aleyhisselam da bunun üzerine diyor ki işte o anda sizin de yemek yemek farz oldu. Şayet siz Allah katında aziz ve kıymetli olmasaydınız O sizi bu belaya müpteli kılmazdı diyor İbrahim Aleyhisselam. Dikkat edin fıkha. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın en çok kendisine bela, musibet isabet eden nebilerdir. Ondan sonra salihlerdir sözünü İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Doğruluyor. Burada bizzat kendisi nimete ne kadar da şükredici olduğunu da gösteriyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın bir diğer özelliği de başka ayetlerde geçen insanlara imam oluşudur. Keza, yani dediğim gibi haniflik İbrahim'in milletidir. Yani İbrahim'in dinidir'den çıkacak sonuçta budur. İbrahim Aleyhisselam bu dinin nesidir aslen? İmamıdır, önderidir. Öyle ki İbrahim Aleyhisselam kendisinden sonra gelen, bakın dikkat edin buraya yani. İbrahim Aleyhisselam kendisinden sonra gelen ve Allah inancına sahip olan bütün kavimlere imam önder olmuştur. Velev Yahudi olsalar, velev Hristiyan olsalar, Velev Allah'a inanan Mekke, Kureş müşrikleri gibi müşrik olsalar, Hepsi kendilerini ne yapmışlardır? İbrahim a.s. nispet etmişlerdir. Yani hepsi mutlaka kendilerini İbrahim'in milletine nispet etmişlerdir. Keza Rabbimiz subhanahu teala, İbrahim aleyhisselam'dan bahsederken, Bakara suresinin 124. ayetinde, Ve izi btela İbrahim rabbuhu bi kelimatin fa etemmahum. Kale inni ja'iluke linnasi imamen. Kale <gâle> ve min zurriyeti kale <gâle yâle yenâlu> ahdil zalimi. Hali Rabbi, İbrahim'i katından bir takım kelimelerle denemişti. İbrahim de Rabbinin istediklerini tam olarak yerine getirmişti. O zaman Allah, İbrahim'e azze ve celle, seni şüphesiz insanlara imam kılacağım demişti. İbrahim de, Ya zürriyetim ne olacak? Yani zürriyetimden de imamlar çıkacak mı manasında deyince Allah azze ve celle zalimler benim ahdime erişemez dedi. Şimdi burada dikkat edin. İbrahim Aleyhisselam Allah Subhanahu taala'nın denemelerine tam olarak yerine getirdiği için Allah Subhanahu taala ne diyor? Biz diyor sana yeryüzünde ne vereceğiz? İmamlık vereceğiz. ''Gale inni ca'iluke linnâsi imâme'' Ben seni ne yapacağım? İnsanlara imam yapacağım diyor. Şimdi şöyle bir baksak dünyaya. Hani bu konuda ayetler çok İnşallah okuyacağım ama. Şöyle bir baksak. Yahudiler ne diyor? İbrahim bizim atamız diyor. Hristiyanlar ne diyor? İbrahim bizim atamız diyor. İnsanlık tıkanmış. İnsanlık şirkin putperestin içinde yüzerken. Mekke Kureyşleri ne diyor? İbrahim bizim atamız. Biz İbrahim'in dini üzeriz. Allah onlara peygamber göndermiş. Şirk dinlerini temizlemek için. Ama onlar diyor ki İbrahim bizim atamız. Dikkat et bak buraya yani. E bugün adam kurban kesiyor. Niye kesiyor? İbrahim aleyhisselamdan kalma bir sünnet diyor değil mi? Yani adam Kabe'yi tavaf ediyor. Ne diyor buranın işte temellerini İbrahim aleyhisselam. Yani bugün de bu toplumun dininde yani öyle bir şey ki adam yani yeryüzünün en sefil işini yapıyor Allah'ın dininin düşmanı tağutların bekçiliğini yapıyor buradan kazandığı yüzde yüzü haram olan parayla Allah'ın beytini tavafa gidiyor ama orada ne diyor bu beyti İbrahim Atam İbrahim kendisini de hemen İbrahim'e nispet ediyor utanmadan bu beyti diyor Atam İbrahim temellerini Yani dikkat et bak yani kıyamete kadar da bu böyle olacak çünkü Allah subhanallah bir şey hüküm olarak koyduğunda o değişmez Allah subhanallah burada şunu demedi bak ''İnni ca'iluke lil muslimin'' demedi bak dikkat et yani. ''Lil muslimin imamen'' demedi. Yani ben seni müslümanlara imam kılacağım demedi yani. Allah subhanahu teala bizzat ''İnni ca'iluke lil nasi imamen'' kime? insanlara imam kılacağım'' dedi. Dolayısıyla İbrahim aleyhisselam herkese imamdır yani. Yani hakkıyla Hanif olarak onun dinine giren, onun imametini hak eder, gerçekten onun tabisi olur. Fakat geri kalan müşrikler, Yahudiler, zındıklar, putperestler, günümüz müşrikleri de aynı şekilde kendini İbrahim Aleyhisselam'a nispet edenlerin tamamı da ne yaparlar? Hak etmedikleri şekilde Allah'ın bu hükmü sabit olduğundan dolayı isteseler de istemeseler de kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a nispet ederler. Keza bu imamlığı da İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberler başta olmak üzere bütün dediğim gibi toplumlar yerine getirmişlerdir. Şimdi bak Bakara suresi 133. ayette Allah subhanahu Teala aleyhi Yakup Aleyhisselam'ın ölüm anından bahsediyor. İbrahim aleyhisselamın torunu. İshak'ın oğlu Yakup. Bak birinci kuşak ya. Torunu yani. Yusuf aleyhisselamın babası. O da torunun çocuğu yani. Diyor ki yoksa siz Yakup'un ölüm anında orada şahit miydiniz? O evlatlarına Benden sonra kime ibadet edeceksiniz diye sorduğunda çocuklar ona şöyle cevap verdiler. Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahına tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona teslim olduk dediler. Dikkat et bak ne diyor? "Kâlün na'budu ilâheke ve ilâhe âbâike İbrâhîme ve İsmail'e ve İshâka ilâhen vâhid." Hemen kime nisbet Atan İbrahim. Kim önder? İbrahim Aleyhisselam. Yine Ali İmran suresinin 33. ayetinde bu işin hayrından bahsederken Rabbimiz subhanehu ve teala İnna Ademe ve Nuhan ve ala İbrahime ve ala âle İmrane ala'l alemin. Gerçekten Allah subhanehu ve teala Adem'i Nuh'u seçti. İbrahim ailesini ve İmran ailesini de alemlerin üzerine seçti diyor. Ali İmran suresinin 33. ayetinde yani İbrahim Aleyhisselam'ın ve ondan sonra gelen, onu takip eden kimselerin, yani bu da Ali İmran ailesidir, ne kadar hayırlı ne kadar seçilmiş kimseler olduğunu da böylece Rabbimiz subhanatelâf beyan ediyor. Keza Yusuf Aleyhisselam, hepiniz biliyorsunuz yani Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını, gerçi Müslümanlar daha çok inil hukmü illa kısmı kısmıyla ilgileniyor bu kıssanın ama biraz geriden başlayalım mesela 37. ayette iki tane adam geliyor değil mi zindanda diyor ki işte biri ben rüyamda şunu gördüm şunu yiyordum biri diyor ben bunu gördüm sen biz senin hayır sahibi rüya tevlinin bilen bir kimse olduğunu biliyoruz sen ne yap bize Şu rüyanın tevlini bir yap Yusuf aleyhisselam diyor ki bak inni taraktu millataqabmin la yuminu ne billahi wahum bilakhirathum kafirun wa tattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaaka wa yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min shay' dikkat diyor Yusuf aleyhisselam muhakkak ki ben terk ettim neyi Allah'a ve ahiret iman etmeyen ve kafir olan bir kavmi terk ettim bak hum kafirun. onlar neydi diyor. et yani. ben Allah'a ve ahiret iman etmeyen ve kafir olan Bir kavmi terk ettin. Burayı sonra anlatacağız. Burası değil asıl konumuz. Asıl konumuz şu. وَاتَّبْعَاتُ مِلَّةَ آبَايِ İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub. Ben atalarım, babalarım, İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un diline ne yaptım? Tabi oldum. مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُشْرِكَ Bize Allah'ın dışında bir şeye ibadet etmemiz ne yapmaz? Allah'a ortak koşmamız yakışmaz diyor. Biz bunu kesinlikle yapamayız diyor. Yusuf Aleyhisselam burada da kendini nereye nispet etti Yusuf Aleyhisselam? Bizzat İbrahim Aleyhisselama nispet etti. Keza Resulullah Aleyhisselam da Rabbi subhanahu ve teala Resulullah selamdan Vesselam'dan da En'am suresinin 161. ayetinde şöyle demesini istiyor. Kul inneni hedani Rabbi ila sıratil mustaqimin dinen kıyamen <gül> millete İbrahim'e halif. Ve mâ kâne minel müşrikin. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sırat müstakime müstekime, dosdoğru dine, Allah'ı tevhid eden İbrahim'in dinine iletti. Şüphesiz ki o müşriklerden değildi. Dikkat et bak. Bizzat Muhammed a.s. Allah s.a.s. kavmine böyle demesini istiyor. Neyle demesini istiyor? Allah beni İbrahim'in hanif dinine iletti. Yani ben onu İmam önder edindim, örnek edindim demesini istiyor. Keza Rabbimiz Subhanahu Taala İbrahim Aleyhisselam'ı ve ona tabi olan insanları Resulullah ve ashabının insanların en hayırlısı olduğunu ne yapıyor? Beyan ediyor şu ayetinde. İnne evlen nasi bi İbrahim e, İbrahimellezine tattabe'tu ve ve, ve, ve haddennabiyyu vellezine amenu Vallahu veliyyul mu'minin. Şüphesiz ki insanlar arasında İbrahim'e en yakın olanları, en evla, bak ne? Evla el nasi. İnsanlara, insanların en evlasi bi'ibrahimellezine tebeu. İbrahim'e tabi olanlar arasında, olan olmakta kimmiş? Ve hâza el nebiyyü vellezine amenu. Bu peygamber ve ona iman edenler. Bu peygamber ve beraberinde iman edenler. Bu peygamber ve onu takip edenler Keza Allahu Teala devam ediyor ki vallahu veliyul Allah müminlerin velisidir. Velinin ne demek olduğunu önceki dersimizde anlattık. İbrahim Aleyhisselam'ın dikkat ederseniz buraya kadar imamlık özelliğini de ne yapmış olduk? Öğrenmiş olduk inşallahü sübhanahu ve teala. İbrahim Aleyhisselam aynı zamanda davetinde açık sözlü ve halim bir kimseydi. Bizzat İbrahim Aleyhisselam babasına ve kavmine karşı her zaman açık sözlü olmuştur. Hiçbir zaman ne yapmamıştır? Lafı eğmemiştir, bükmemiştir. Asla davetinde İbrahim Aleyhisselam'ı bir kapalılık söz konusu olmamış, bilekis daima üstün bir akıl ve irade ile ne yapmıştır insanları hakka irşat için İbrahim Aleyhisselam çalışmıştır. Şimdi birkaç tane örnek verelim. Mesela İbrahim Aleyhisselam babasına diyor ki: Wa idh qala İbrahim uli abihi azar. İbrahim babası Azere dedi ki: Ette kizu sen sem putları ilah mı ediniyorsun? Ben seni ve kavmini açık bir sapıklıkta görüyorum. Bak dikkat et. İbrahim Aleyhisselam babasına ne diyor? Ya o kadar şey ki çok açık bir cümle bak. Ve izgale İbrahimu li ebîhi Azer. İbrahim babası Azer'e dedi ki. Sen putları ilah mı kendine? İnne erakaba kalmakarfi bir? Ben seni ve kavmini ap açık bir sapıklık üzerinde görüyorum, büyük büyük kocaman bir sapıklık üzerinde görüyorum. Diyor. Subhanallah. Düşünebiliyor musunuz yani ne kadar açık yani hiç eğme bükme. Ta geleceğiz İbrahim Aleyhisselamın hitabı halimliği nerede oraya da geleceğiz. Keza İbrahim Aleyhisselam babası için biliyorsunuz ne yapmıştı? Ben senin için Rabbimden tövbe istiğfar edeceğim, Rabbimden bağışlanma dileyeceğim demişti nefh edilmeden önce. Allah subhanahu wa ta'la ona nefyetmişti bundan. Çünkü müşriklere istiğfar dilemek ne değildir? Caiz değildir. Fakat bunun yanında Rabbimiz subhanahu wa ta'la onu buna götüren sebepleri de açıklamaktan geri durmadı yani. Hani yasakladım bitti demedi yani. Bak ne diyor? وَمَا İbrahim اِبْرَاهِمَ لِيَب۪يهِ اِلَّا an مَوْعِيدَةٍ Vaadaha إياه فلما تبين له أنه għaddubun لله tabarraha منه Inna إبراهيم evähu nħalin, dikadet baq Ibrahim babasi için baa diledi. İbrahim'in bu babası için baa dilemesi yalnızca ona verdiği bir söz içindi. Hani İbrahim baa babasına ben senin için jittin dileyeceğim dedi ya. Yalnızca bu sözü yerine getirmesi içindi. Onun gerçekten Allah'ın düşmanı olduğu kendisini açıklanınca, felen mətebeyenə lahu ennahu aduun lillahi, teberra nemin, teberra Ne yaptı bak? Teberra minhu. Ondan ne etti? Teberri etti. Hemen ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim çok duygulu ve yumuşak huyluydu. Bak dikkat et. Yani burada yumuşak huylu ne? Inne İbrahim el-əvahun halim. İbrahim neydi? Halimdi. Hani yumuşak huyluydu. Aslında yani yumuşak başlı, kibar bir insandı. Fakat babasına bu kibarlığı şunu söylemesine engel olmadı yani. İmni erake ve kavme, ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklıkta görüyorum demesine bu yumuşaklığı ne olmadı? Engel olmadı. Yani bugün birileri İbrahim Aleyhisselam'ın Hanip dinine, Tevhid dinine biz selefin yoluna uyuyoruz diye kendilerini bir de selefe nispet ediyorlar. Utanmadan, arlamadan Ondan sonra da ne diyorlar? Kırmamak lazım, dökmemek lazım, insanlar, insanlara hemen batıllarını söylememek lazım. İnsanlara önce tatlı dille yaklaşıp güzel sözler söylemek lazım. Halbuki İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken Allah subhanahu da ne diyor? Onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine açıklanınca ne yaptı? Minh minhu. Ondan teberre ondan uzaklaştı, ondan uzak durdu, yollara ayırdı. İşte burası dersimizin ikinci bölümü Milleti İbrahim'in menhecinde inşallah anlatacağımız yerde burası. Keza İbrahim Aleyhisselam muhsindi. Allah subhanahu ona atfettiği başka bir özellik ve bizim görebildiğimiz son özellik Allah'ın kitabında. Bizim görmememiz İbrahim Aleyhisselam'ın nispet edildiği başka özelliği olmadığı anlamına gelmez. Sonuçta biz gıt, akıl ve sahibi kimseler olduğumuz için bizim görebildiğimiz bu kadar. Muhsindi. Muhsin ne demek? Muhsin. Ne demek? Bak yaptığını sadece Allah için yapan, sadece Allah'tan korkan keza yaptığını sadece Allah'tan Allah için yapıp sadece Allah'tan korktuğu için de işini tamamlayan demek. Yani noksansız bir şekilde bitiren hakkını veren kimse demek muhsin. Yani bunun dışında hiçbir kimse ne yapamaz? Yaptığı işin hakkını veremez. Şimdi Rabbimiz subhanahu ve Teala, ondan bahsederken Bakara suresinin 131. ayetinde şöyle diyor. İzgâle lehu rabbuhu eslim Rabbi ona teslim ol dediğinde bak şimdi dikkat et. Allah subhanahu wa İbrahim ve sellem'e hitaben ne demiş? Eslim. Teslim ol. Gâle eslemtu li rabbil alemi. Dedi ki ben alemlerin Rabbine ne yaptım? Teslim oldu. Şimdi bak. Siz şöyle bir insan düşünün. Ya. Hani muhsin oluşu nasıl ortaya çıkacak? Dedim ya. Önce yaptığını Allah için yapacak bu ihlas. İhlas kendisinde olacak. Sonra sadece Allah'tan korkacak. Bu da tevhid. Zatı için Allah'tan korkmak tevhiddir. Allah'tan başkasından zatı için korkmak şirktir. Zatı için sadece Allah'tan korkacak. Bu da tevhid. Yani ihlas ve tevhid kendisinde olduktan sonra işini tamamlayacak. Nok noksansız bir şekilde yerine getirecek. Yaptığı işin hakkını verecek. muksin olacak. Muksin olmanın şartı bu. Şimdi öyle bir insan gözünüzün önüne getirin. Bak başına gelmeyen kalmamış. En zor sınavlarla, en çetin imtihanlarla ne yapmış? Denenmiş, imtihan edilmiş, en büyük problemler kendisine isabet ettiği halde en ufak bir sızlanma, şikayet ne Kur'an'da ne Sünnet'te kendisi hakkında gelmemiş. Keza imtihanın biri bitmeden yani Allah kendisine verdiği imtihanların biri bitmeden diğeri başlamış. Ama hiç sarsılmamış. Hep şükretmiş. Bak dedik ki Şükredendi dedik değil mi? Bir özelliğini düşünün yani. Bak hep şükretmiş. Sadece Allah'a güvenmiş dayanmış. Tevekkül etmiş. Allah'a sadece güvenmiş dayanmış. Bak putperest babasıyla imtihan olmuş. Düşün yani. Baba put yapıyor satıyor ya. Böyle babayla imtihan olmuş. Çocuksuzlukla imtihan olmuş. Yani Allah azze ve celle bir tane çocuk vermemiş. Sonra evlatla evlattan vazgeçmekle. Yani evlatı kurban etmekle ne olmuş? İmtihan olmuş. Yine aynı şekilde evladı kurban etmekle imtihan olmuş. Sonra bir de dağ başına bırakmakla. Yani kimsenin olmadığı çorak bir toprağa bırakmakla imtihan olmuş. Yani çevre şartlarının en olumsuzluğuyla etrafındaki hiçbir tane mümin yok. Kendi ikrarı var. Sayıkende sayf bu Bukhari'de rivayet edilmiş. Resulullah bunu söylüyor. Aleyhisselatü vesselam. Estağfurullah. Kendimden başka yani benden ve senden başka Mümin yok dediğini söylüyor hanıma saraya. Böyle zor bir çevre şartıyla toplumda tek başında olmakla yani toplumda kendisi gibi birisinin daha olmayışıyla ahlaksız putperest insanların içerisinde yaşamakla keza tağutların en büyüklerinden birisiyle yani kendisinin yaratıcı olduğunu kendisinin öldüren olduğunu söyleyen Rab olduğunu söyleyen birisiyle tefsirlerde Nemrut diye geçiyor değil mi? Ne diyor? Ben yaratırım, ben öldürürüm. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Bilakis benim Rabbim yaratır, öldürür. Eğer diyor sen yaratır, öldürürsen benim Rabbim güneşi doğudan doğuruyor, batıdan batırıyor. Sen batıdan doğur da görelim. Dikkat et yani. Bak bununla mücadele etmiş bir de nasıl bir akıl? Yani nasıl bir hüccet ortaya koymuş? Ona karşı hiç eğilme, bükme, çekinme değil mi ki sen Rabb'lik iddiasında bulundun? Demek ki sen aşağılıkların en aşağılısı, Benim seni alt etmem lazım mantığıyla hareket etmiş. Oraya da geleceğiz. Yani keza bu Nemrut Nerone örnek olmuş. Yani dünya tarihine sadisliğiyle gaddarlığıyla yani kim yaktı diyorlar yani. Neron yaktı. Çok meşhur. Hatırlıyor musunuz? yani İşte o Neron gaddarlığıyla örnek olmuş. Adam diyor ki benim örneğim Nemrut. Yani, bu Nemrut da İbrahim Aleyhisselam mücadele etmiş. Düşün yani. Keza putperest Bir düzenle yani o put, putlarla o putların yaygın olduğu yani hiçbir şekilde o putlara atalarından kalma bir inancın dışında hiçbir saygı beslemedikleri halde atalarımızı böyle gördük biz de bu putlara taparız diyen bir toplumu tevhide irşad etmekle imtihan olmuş fakirlikle imtihan olmaktan daha zor olan fakirlikle imtihan da sadece belki sabır söz konusudur şükür söz konusudur daha zor olan zenginlikle malla imtihan olmuş. Eşle imtihan olmuş. Güzel eşle. Sonra başka bir şekliyle kıskançlıkla imtihan olmuş. Yine hicretle yeni vatan arayışıyla ne olmuş? İmtihan olmuş. Şimdi böyle bir İbrahim Aleyhisselam'ı ve bunun milletini düşünün. Ve bir de bugün çıkıp da birilerinin İslam davetçisi, ıslahatçı davetçi olduğunu söyleyip, Yeryüzünün en aşağılık kafirlerini, yeryüzünün en büyük tavutlarını... Ki bunlar kendi akıllarından anayasalar yapıp insanlara helal, insanlara haram yapan beşer tağutlardır. Yeryüzünün en büyük tağutlarına hakkı tebliğ etmeye gelince veya onların tağutluğunu onaylamaz söz konusu olduğu zaman şöyle dediklerini siz duyarsınız. Bak bizim şartlarımız başka. Ülkenin durumu, yasalar, yasaklar, çevre şartları, prosedür, konjöktür birçok şeyin arkasına sığınıp, 40 dereden hatta bin dereden su getirdiklerini siz bu kimselerin görürsünüz. Yani bunların derdi aslında ne Müslüman olmak, ne tevukidi sağlamak, ne de İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olmak. Aslında bunların derdi. Bunlar ki bir küfre iman etmişler. O küfre İslam İslam kisvesi giydirmek. Yani biz buradan söylüyoruz. Rabbim subhanahu ve sellem bunlara bu söylediklerimizi işitip hidayet bulmayı nasip etsin inşallah. Bu bölüm dersin birinci bölümü olarak söylediğimiz... İbrahim Aleyhisselam'ın tanınması ile ilgili son sözlerimizdi İnşallah bir sonraki bölümde Allah ve teala kısmet ederse İbrahim milletinin açıklanması ve milleti İbrahim'in menheci konularından bahsedeceğiz benim söylemek istediklerim bu kadar sormak söylemek istediğiniz bir şey varsa sorup söyleyebilirsiniz subhanek Allah'ım vebe hemdik aşadı ananne ilahtı bilek va davana inan ham derillahirabil aleemi